Racim, Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu ve's selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Allahu ya mu'in ya Hennan ya mennam ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman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 Resulü Ekrem sünnetinde ısrar, ısrar, ısrar, ısrar. Ya biz İsmail'e gideriz, geliriz hep sünnete ittiba, ittiba falan başka bir konu yok mu gibi bir düşünce hatırımızdan asla vakat geçmesin. Çünkü hayatın ucunda Muhammed Mustafa var. Varlık, sünnet-i seniye eksenli bir olgudur, bir hadisedir. Hayatın merkezinde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 Asıl yani e, konunun mi rengi noktası Resulullah ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti olduğu için orada eğer ciddi bir yapılanma olmazsa ya işte şuda konuşulsun, şuda yapılsın demenin bir anlamı olmuyor. İnşaatın eğer hafriyatı güzel yapılırsa, mühendislik hesapları tam uygulanır da malzemeden kaçamak yapılmazsa inşaatın katlarını çıkmak zor değil.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 Bu da bir mucizeydi, hayvan ya Rasulallah bu beni yiyecek dedi, beni muhafaza et. rasul ekrem Ekrem yanındaki sahabeye dedi ki, şu gelen kirpiye bir miktar et verin dedi, bıraksın bunu dedi. Verdiler, kirpi döndü gitti. Sonra rasul ekrem Ekrem sahabeye bir şeyler söylemeye başladı. Derken yılan kafayı kaldırıp rasul ekrem Ekrem'in elini ısırmaya teşebbüs etti, nankör hayvan. Ebu Ureyre yanında kedi taşırdı, torbanın içerisinde kedi duruyor, kedi yavaş yavaş dışarı çıkmaya teşebbüs etti ve çıktı gene kucağında. Yılan Rasulü Ekrem'i ısırmaya teşebbüs edince kedi yılana çakıldı ve yılanı öldürdü. Rasulü Ekrem kedinin kendisini savunmasından memnun kaldı ve elin eliyle hayvanı sırtını okşadı.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 Elinin değmiş olduğu hayvanın sırtı yere gelmezse diyor Hücbü'l-i rahimallahu Teala. Kedi ne kadar yükselen atarsan atması düşüyor yere? Hayatları üzere düşüyor, sırtı üzere düşmüyor. İmam-ı buyuruyor ki işte resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayvanın sırtına elini değeceğini bilin Allah Celle Celaluhu. Hayvanın peki sırtının yere gelmeyeceği şekilde o hayvanı hilkat buyurdu Allah Celle Celaluhu.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 Nesb-i Malik eline aldı, baktı ki misafire verecek gibi değil, epey kirlendi. Ve yanan ateşin içerisine diyor havluyu attı Mevlana, böyle buyuruyor. Yanan ateşin içerisine attı, elini soktu, havluyu çıkarttı tertemiz. Sahabeye verdi o misafirler sahabeye havluyu, sahabe böyle şaşkın şaşkın duraksayıp kaldı. Dedi ki, Enes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 ''Havlu niye yanmadı dedi. Enes ibn-i Malik buyurdu ki, ''Bak kardeşim, dedi, bir keresinde Resul-i Ekrem bana misafir oldu. Aynen sana kurduğum sofra gibi onu da sofra kurdum.'' dedi. Havluyu ona verdim, elini yıkadıktan sonra, Resul-i Ekrem ellerini sildi, o havluyuyla dudaklarını da sildi. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın mübarek dudaklarının ve ellerin değmiş olduğu havluyu ateş bile yakmıyor buyurdu. Oradan hareketle Mevlana buyuruyor ki işte Muhammed Mustafa Sallallahu ve Sellem'in sünnetini yaşanmış olduğu bir toplumu da Allah Celle Celaluhu yakmaz buyurdu. Ve ma kana Allahu yuazibum ve Muhammed'im sen insanların arasında bulunuyorsun, müşriklerin arasında bulunuyorsun. Senin varlığın yüzünden ben o adamları helak etmeyeceğim dedi. Çünkü içlerinde sen varsın. Senin peki varlığının söz konusu olmuş olduğu toplumun sırtını ben yere getirmeyeceğim. Ben bunların kafasına dağı taşı yıkmayacağım diyor. E müfessirin ikiram diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme mi hasiyanı bu iş sadece? Ha, değil. O zaman diyorlar, daha sonraki çağlarda ve asırlarda bu iş nasıl ola gelecek? Resul-i Ekrem sünnetinin yaşanmış olduğu bir toplumu Allah Celle Celaluhu helak etmeyecektir diyorlar. O bakımdan buralarda dik durmaya çalışalım. Çok eksik var Allah tevfikini bize yar eylesin. İmam Rabbani Kuddisi sırrı buyuruyor ki, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini elhamdülillah ihya ettim diyor. İhya ettim diyor, yalnız bir sünnetini yapamadım diyor. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin radıyallahu anhuma ile birlikte cemaatten namaz kıldı. Onları cemaat yaptı, cemaatle namaz kıldı. Benim ise torunum olacak olan nesil daha dünyaya gelemediğinden, gelmediğinden torunlarımla, torunlarımla cemaatle namaz kılma sünnetini ihya edemedim diyor. Bir burada eksik kaldım diyor. Mem Rabbanikudbis sirru buyuruyor, Çok yorgundum diyor. Yatağa gelecektim diyor.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 Neler söylüyordu İmam-ı süyüht Rahim Teala. Neticede baktım, Rasul-i Ekrem ve sellem fırladım kalktım. Bana aynen rasul şunu söyledi, Ahmet Şeyh Ahmet kalk bana bir kağıtla kalem getir dedi, İcazetini yazayım. Rasul-i <gülüyor> Ekrem sallâ ve sellem Sünnetine bir yatarken Efendimizin takip etmiş olduğu sünnete riayetten Cenab-ı Celle Celal Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve Hindistan'a şey Ahmetül Farukü Serhendi'yi tembiyye ikaza icaretini yazmaya gönderdi. Tabi diğer kemalatı tamamdır. Ama ama sünnetin terk edildiği bir ortamda sünnete riayet kadar insanı e, arşa ulaştıran, kafasını arşa değdiren başka bir ameli salih yoktur. Ve icazetimi yazdı Resul Ekrem ve gitti. zamanında yaşayan insanların ittifakla aktardığı bir haber vardır. Kendisinin sünnetisini yaşaması dünya çapında 100 tane Yüz tane Bahri Payan yani okyanus gibi alimin sünneti seniyesine ittibaya denktir diyorlar. Mücaddide elfisani olmak demek ki yani karanfil kokulu leblebiyle boza işmeye benzemiyor. Cenab-ı Celle Celalu hepimizi bu istikamette muvaffakinden eylesin. Sultan şimdi devamla buyuruyor ki.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 ve kalu ve ulema dedi ki inna radda yarım gram ağırlığında yarım gram ağırlığında haksız yere elde etmiş olduğun bir malı bir parayı iade etmen kime ila şahsın bir kişiye iade etmen ki akazehu anızlman sen o malı o parayı o kişiden haksız yere aldın hakkın değildi sen mi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 Allah kâfire devlet verir ama zalime devlet asla ve kata vermez. Kâfirin devleti bir an için e, belki var olacaktır eyvallah ama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 Hak mukaddestir. Hak mukaddestir. Bir insan milyarını kaybetse üzülür ama ne yapalım der ya işte geldi gitti. Ama bir insan bir insanın 1 lira hakkını yesi o ona ağır geliyor. İnsanın fıtratı, zulmü kabullenmiyor. وَقَالُوا اِنَّا رَدَّنْ نِسْفَ الدَّانِ şahsın شَخْسٍ اَخَزَوْ عَنْهُ ذُلْمَنْ اَمْدَ بِلَا وَجْهٍ bir gerekçesi de yok yani. Bir haklılık gerekçesi yok. Bir insan peki haksız yere almış olduğu, almış olduğu malı e, sahibine iade etmesi efdalum. Çok daha üstündür min en yetesaddaka mi 200 dirhem. 200 dirhem gümüş parayı sadaka vermekten daha üstündür buyuruyor. Önce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 Sağa solu yok da canım elma istiyor. Aradılar, aradılar, aradılar, gelder. Padişahım dediler elma elma yok hiçbirisinde. Ya dikkatli bakın bana elma lazım acele. Aradılara gene yok. geldiler ifade verdiler. Padişahımız dediler yok elma yok. O zaman Yavuz Sultan Seliman Han i Rahmetü vel taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirlerim vezirlerim benim canım elma istediğinden dolayı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 En güvendiğimiz insanların, namusuna, sadakatine güvendiğimiz insanların hamuduyla devleti nasıl yuktuğunu duyuyorsunuz değil mi? Sultan Murat ne söyler? Harami, haram yiyen peki, haram yiyen peki, asker e, haramizade olur diyor Ejdat. Yani bir memleketin ordusu, gerçi millet de öyle.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 اَفْضَلُمِنْ en يَتَسَدَّكَ مِيَتَيْ بِرْهَمِنْ Peki, insanın e, haksız yere almış olduğu, haksız yere almış olduğu yarım gram peki bir malı sahibine iade etmesi, 200 dirhem gümüşü fakir fukaraya tasadduk etmesinden daha üstündür diyor. Macarlı tarihçi Ubi diyor ki, Osmanlı Devleti'nde bir yılda, bir yılda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 Ne acı günler gördük değil mi? İsmaila Camii'nin merkezinde Hızır Efendi vurulabiliyor. Ee, burada yapılmadık icabında zulüm kalmıyor. Bu ne demek oluyor? Buralar bir destandır. Allah-u Teala bütün kamburları düzeltmeye bizleri muvaffak eylesin. وَقَالُهُمْ <gülüyor> وَقَالُهُمْ <gülüyor> Yolcular diyor ki, Lü ke li şahsın eğer bir insanın oluyorsa, men alamalı salih ya ameli salih cinsinden, Lü ke ne li şahsın men salih, mesela amal nabiyen, peygamber kadar ameli olsa, senin peygamber kadar ameli salih, güzel işin olsa, ama babak ya fizmetiği ve fî zimmeti adamın peki zimmetinde hakkı şahsin bir insan hakkı kalsa ve bakiye fî zimmeti hakkı şahsin miktara nisvedanik yarım gram kadar, yarım gram kadar küçücük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 Kim kaç kişinin peki bacasına leylek şey kuruyor, yuva kuruyor, bunlar gözleri yaşartan, dolduran peki uygulamalar bunlar. Bu güzellerden hiçbir şey kalmadı desek mübalağım etmiş oluruz. Ağaç kurumaya yüz tutuyor, ağaç kurumaya yüz tutuyor, dede gidiyor adam alıyor. Arkadaş gel buraya diyor, sana iş vereceğim, buyur abi diyor.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 Neler söylüyor neler, neler söylüyor neler. İslamiyetin sır şu noktadaki ısrarı ve güzelliği insanların yaşadığı ortamı cennete çeviriyor. Bak İstanbul Belediyesi billahale ile işte gülle alakalı bir uygulam başlattı. Allah se olanlardan razı olsun. Ama bakın İstanbul mesela hani göz, Allah insan gözünü baktığı noktada güzeli görmek için yaratmıştır. E vakıyan sahası o lale'ler, güller vesaire falan insana bir neşe geliyor. insana bir sürur geliyor. Lale Cenab-ı Celle Celal'u temsil eder. Gül Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in E buraya varınca kadar İslam'ın getirdiği güzellikler insanlar için. Yani ne zorumuz var peki? İnsan İslamiyet'ten bıkkınlık gösteriyor. Usanç gösteriyor. Zulümden ne oluyor ki peki?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 Kendi arasından ayakkabının içerisine toprak koymuş, onların üzerine basıyor. Doğru. Savcı diyor ki, ya o an diyor Allah kalbime bir şey verdi diyor. Çıkart, çıkart şunu ayakkabılarını, bakalım içinde bir şey var mı? Çıkarttım baktım ki, hacının ayakkabının içerisinde kendi arasından toprak var. Hacıya cennet haramı oldu.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 biri kadar hakkın kaçı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespit terazi yapıyor, sağ, sağ, şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah meded-i inat eyleye, Amin. bir insanın peygamber kadar ameli sali olsa e bu insan la yedhul cennete.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 Hani şimdi tercüman getiriyorlar ya, Çin gidiyor tercüman getiriyor, Amerika'ya gidiyor, İngilizce bilen tercüman getiriyor gibi. Adam fıkkı iyi bilen alimle gidiyordu. Niye? Hocam bak, ha bu tarlada yetişen mahsulü alıyorum ben. Şu şart alıyorum, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz, şöyle ediyoruz, böyle yapıyoruz, A'dan Z'ye işin teferruatını ve dökümünü yapardı. Ondan sonra hocam burada bir aksaklık var mı diye kendisini sigıya çekerdi.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 Tik tik tik al diyorlar. Sicil yazıyor ki Hong Kong'daki Çin Çan Yuk firmasından şimdiye kadar 10 e, tane Alman e, şey Hollandalı e, alışveriş yaptı. Bu adamlar yapmış o kadar bu alışverişlerde 7 tanesinde efendim verdikleri sözde durarak tamam malı teslim ettiler. 3'ünde ise 2 gün 3 gün arayla teklediler diyor. Al kardeşim diyorlar. Peki ne oluyor o zaman? Adam o sicile göre gidiyor o firmadan mal alıyor. Veya bir başka bir şirketi soruyor, işte onu sicilini istiyor? Diyorlar ki iki kere mal alındı bundan ama mal teslimi çok tembel. Bir ay sonra teslim ettiler. yo kesinlikle. İnsan fıtratı, zulmü asla katla kabul etmiyor. Dolmabahçe Sarayı'nı biliyorsunuz işte.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 İstemeye istemeye sattı orayı. Cennet mekan Hamid Han dedi ki, Dedem dedi, fakirin dedi, gönül rızası ve hoşluğu olmadan dolayı o arsayı aldı. cenab bak Celle Celal ona bir gün yüzü göstermedi o sırada oturmak dedi. İnsan kalbi Allah'ın arşından daha muhterem deyum Rabbani. Onu kırdın, kainat depresine giriyor. Kainat, heyelana maruz kalıyor. Mimar Sinan'ın da Selimiye'de Rahmetler'in yaptığı camide, orası da bir fakirin e, işte bahçesiydi, çiçekleri miçekleri vardı. Bana burayı ver dedi, ben buraya cami yapacağım dedi. Padişah, ya Üstadım dedi, e, mi, mimarım dedi, ben dedi başka bir yerim yok dedi işte, burası dedi, benim gül bahçem, çok da güzel bir yermiş. Bak o ne yaptı. Dedi ki, bak dedi, sen bana burayı ver dedi.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 Baraja geçemezsek yandı keten elva. bir cümle yemgı en yekuna mutevaccin ila'l-batini. Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak. Kalbiyle, kalbini teskiyesiyle, tasfiyesiyle meşgul olacak ama ba'da'l-zahiri muhallam bi yani ahkam-ı şer'iyyati. Şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam.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 Önce şeriat, sonra tarikat. Niye böyle peki L yapmak gerekiyor? Önce şeriat, fıkıh ilmi, sonra peki tasavvuf ve tarikat, لَاَلَّا يَكُونَ الْعَمَلُ مُخْتَرِطًا بِالْغَفْلَةِ E İşin bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte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 Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşün dedi ki ya Resul-i sellem bu dedi efendim ee, hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı. Kim... Ha! Mısırlı bir zat vardı bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra sonra sonra sonra buldu şeyi o sahabeyi. Ya selamun aleyküm aleyküm selam.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 İbn-i el-Ensari mughun Lebib'in ikinci cildinde söylüyor. İmamı ı Nahiv âlimi, İmam-ı Nahivle ile uğraşmaya mecbur eden bir, Peygamber Efendimiz'in bir hadisindeki bir hareke, hocası bir harekeyle okuduğu kelimeyi, İmam-ı dedi ki ona, o zaman başka ilimlerle meşguluyordu. Hocam dedi, Üstadım buranın bir harekesi böyle mi olacak dedi, başka bir ihtimal yok mu burada, dedi ki,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 Dinsiz yapar, Allah göstermesin. İmam Bukhari tarih kebirinde diyor ki, Harid ibn Abdurrahman var. Bu zat 45 sene sırf Kuran-ı Kerim'in iğrabı ile uğraştı. 45 sene sadece Kuran-ı ile uğraştı. 45 sene sadece Kuran-ı Kerim'in harekete ve iğrabı ile meşgul oldu diyor. Selef-i Sâne ne insanlar var mı? Bu? Bunlar bir şey görmedim peki? İşi tarikatla bitirebilirlerdi vesaire. Ama işin zahiri tarafını elde etmek için ne emekler ne emekler, burası bir destan. Vakit olsa da bir de bunları konuşsak. Şimdi üç sene o Arapça okuyor, Aa, hoca oldu, der seni. Seni teşvik kabrinden bunlar söyleniyor. Hani ileride inşallah hoca olacaksın teşvikiyle. Ama efendi Allah uzun versin, yıllardan beri ne söylüyor? Hoca olan derin okuyacak, derin! Hoca olan derin okuyacak, derin!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 Adam sabah namazdan sonra başlardı. Sağ taraftaki direkten ikinciye kadar ders dinlerdi. Gazi Beyzavi dinlerdi. Hidayet dinlerdi. Şer-ül Mavakif, Şer-ül dinlerdi. Sa'di Şirazi'nin Bostan'ı Gülüsan dinlerdi. Dinlerde dinlerdi dinlerdi dinlerdi Belki yani Kur'an'da okumasını bilmiyordu bu avam ama Resul-i ne buyurdu?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 mühendis gibi o kadar milimetrek koymuş ki, yani ayırmak mümkün değil, diyorlar ki doğrusu işte havalı olacak diyorlar. Hın'ın noktası hayvan pisliği dediler. Din buraya kadar bu ciddiyetle ele alınması lazım geliyor. Hacı Zihne Efendi vardır nimeti İslam sahibi, onun taklitinden geçen bir Buhari baskısı vardır, ecdat bastı bunu. Bunu Abdülhamit Han bastırdı ve Meccan'ın insanlara tahttı. Adamda tek bir harekatası yok. O adam bu kadar ciddi davranmaya peki sevk eden amil ne? İşin içinde Muhammed Mustafa var. Biz yani tanımadığımız bir Allah'a kulluk yapıyoruz. Biz bir tanımadığımız Muhammed Mustafa ile övünüyoruz biz. Tanıyanlar bambaşka oluyor.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 Eee senin şeyhin diyor ki, la yücuzu, caiz değildir, aslında bunu söyleme de hakkı yok, çünkü ilmi yok, fıkıh ilmi yok. Zikrine fikrine bir şey demiyorsun, eyvallah, fakat fıkıh yok. Namur diyor ki, âliyim tamam, ama öbür abid gibi, derviş gibi tabi tarikatı, zikri vesaire yaşayan bir insan değil, normal işte sıradan ibadetlerini yapıyor. Ama özel bir ibadet hali yok o derviş gibi. Namur diyor kimi kabul edeceğiz diyor şeyhin söylemiş olduğu kaville mi amel edeceğiz yoksa o fıkıh ilminde otorite olan uzman olan alemin fetvasıyla mı? El cevap fakihin fetvasıyla. O dervişin değil, o şeyhin değil. Ya, ya o alemin fıkhı peki bilen ayetlerin ve hadislerin altında ezile ezile adam peki bir deri bir kemik kalmış o kadar. İmam-ı bir muvaffakatında der ki bir insanın dindeki Sözünün gücü ve kuvveti Arapçayı hakimiyetle üstür dedi.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 Ayetleri yanlış, ne bileyim işte asılsız, esassız mana vermekler, hadis-i şerif sahih midir, değil midir, bunu bilmemekler vesaire. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin, din iman oldu para. Rasulü'l-i Ekrem buyurdu ki اِنَّمَا اَهَلَكَ مَا اَنْكَانَ قَبْلَكُمْ اَدْدِرْهِمُوا اَدْدِينَارِ وَهُمَا Sizden önceki milletleri altın, gümüş ve para tutkusu helak ettin, sizi de para tutkusu helak edecektir buyuruyor Rasulü'l-i Ekrem. Ben yaşadığımı biliyorum. Yaptığım vaazlara efendim yazıyorlar, yazmışlar. Fasikül fasikül yapmışlar. Bir tanesini on yıl önce oluyor Badise. Bir milyona satıyorlardı. Gelsin de bu para nasıl gelirse gelsin. Rıza olmayan şeyi ni ni için yapıyorsun? Kaç defa dedi buradan cep telefonda vaazları çekmeyin diye vesaire. E hala çekiyorsun peki? Ya git ya git ya. Din laf dinlemektir. Sen bir şeyler biliyorsun, biz bir şey bilmiyoruz peki. Sen bir şeyler gördün, biz, biz bir şey görmedik mi? Faydası yok değil, var, eyvallah. Ama bir şeyin zararı faydasından çok daha fazla gözüküyorsa, kal arkadaş. Din içerisinde dinsizliğin anlamı ne oluyor? يَنْبَغِي en يَكُنَ مُتَوَجِّهًا ilal الْبَاطِنِي بَعْدَجَّعْلِ زَائْرِعَ مُحَلَّمْ بِيْتِيَنْ اَحْكَمِ شَرْئِيَةِ Şeriatın hükümleri, zahiri hükümleri yerine getirdikten sonra, tarikat, zikir, rabuta, murakabe vesaire vesaire. Bir şey daha söyleyeyim. Şahin Akşif Efendi Kudret e Siyonu'nun müritleri bir ki, Efendimiz Hazretleri bize şey gelmiyor, feyiz gelmiyor, her şey koptu gitti, öyle tatsız tutsuz odun gibi olduk dedi.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 Efendi bana dedi ki, git evden bana bir kibrit parçası getir. O zaman bu ilave kısım yoktu. Gindim maşaya, o caminin odunlarından ufacık bir parça aldım getirdim efendi, kulağını karıştıracaktı dedi. Efendim şöyle baktım baktı, dedi ki, bu ne ya kibrit miydi bu diye? Yok efendim nasıldır, caminin odunlarından bir parça aldım dedi. Ya ben sana boşuna mı söyledim, git evden bana bir kibrit parçası getir diye. Caminin odunlarında yani bu yoktur, bunu ben bilmiyor muydum diyor. Vaaar peki, ben sana kibri çöpü getir diyorum, sen bana gidin caminin odunlarını parça getiriyorsun, dedi. Amnenin malı olan bir efendi odun parçasını ve kulağımın kirini çıkarmak için kullanmam caiz değildir, dedi. Caminin parasından birisi mesela geliyor, bir arkadaşına para verecek, bozuk yok. Caminin hocasına diyor ki şunu caminin parasından bozsana ya veya bütünlesene. Efendi bunu iyi yapmadı. Bir kısa mektup vardı. Onu ezberleyene 100 lira vereceğim demişti rahmet tasbih hoca. Birisi ezberledi o mektubu, parayı bozdurmak gerekiyordu, 500 bin lira mı ne vardı? Efendi'ye dedi ki, efendide caminin parasından 5 tane 100'lik yapabilirim dedi. Olmaz dedi. Bütün parayı caminin parasından peki bozuğa çevirmeye dahi izin vermedi. <gülüyor> caminin parasını götüren mi ararsın şimdi? Adamın gücüyle yetse camiyi koyacak, dört tane teker üzerine camiyi götürecektir. Önce dış cepheyi diyor, yani zahiri ilimlerle dayayı döşedikten sonra, ondan sonra kalbe yöneleceksin diyor, niye? لَاَلَّا el الْعَمَلُونَ ha, yapmış olduğun iş muhteliten bil gafleti. Gaflete karışmış olmasın. Gafilane olmasın, yaptığın şeyin ne demek olduğunu bilesin. Vatihalli bilahkemi şeriyetin, şimdi şerii hükümleri yerine getiriyorsun. Eyvallah, namaz tamam, o tamam, bu tamam ve sıra. Vatihalli bilahkemi şeriyeti, şerii hükümleri yerine getirmek. Ama nasıl? Bir donu imdadil batini. Bu sefer tersinden söylüyor. Hiç alem yok.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 Son derece lazım, lazım, lazım. Hacılar buradan Kabe'ye gidiyorlar. Hı. Mevlana Celayettin Ruh mesnevisine buyuruyor ki Konya'ya uğradılar. Mevlana'yı biz ziyaret edelim, duasını alalım da öyle gidelim Kabe'ye. Mevlana Kudüs-i Sirru çok böyle yani acayip konuşurdu. Kudüs-i Sirru. O hacıları görünce dedi ki onlara, ey affedersiniz kendi tabiri ben nakilim. Ey ayılar dedim, nereye gidiyorsunuz? Dedi.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 Siyah, beyaz, kirli, artık yani ne var ise her şey karıcık. Yok, önce Mevla'nın dostunun huzuruna bir bakım yapın. Önce iki bir hem bir çekirdek olun, ondan sonra oraya gitmeye yüz kazanın diyor. Eylullah bunu yapmaya çalışıyor. Vazifetul ulemai, alimlerin vazifesi, alimlerin vazifesi el iftau, fetva vermektir. Ve şugul ehli'lillahi, Allah olan insanların peki meşguliyeti ise el amalu. ameli salih işlemektir. Vel ihtimamu, özen gösterecek fil batini. İç alemine, iç âa ve ihtimamu fil batini, iç alemle meşguliyet, kalple meşguliyet müstelizimun gerektir lil ihtimami fi'z zahiri.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 Demek ki zahir davayı temsil etmekte çok büyük bir etkinliğe sahiptir. Ya hoca sen kalbe bak, malbe bak vesaire. Ya gavur bile işin esprisini anlıyor ya. Polis yelin polis kıyafeti içerisinde mesleğini dahi icra ediyor. Asker asker elbisesi içerisinde mesleğini dahi icra ediyor. Sen bir çocuğa böyle sarık cübbe şalvar giydir. Ne der sana? Aa baba ben hocam oldum ya.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 Tise'den ne olacak? Şu an birçok insanımız tiseyle yetiniyor gibi. Halbuki tiseyle yetinmek olur mu? Yer azıcık ıslandı, yapraklar biraz ıslandı. Ee, susuzsuzdan sucuk, çatlıyorsun. Git kardeşim, şu ağacın yapraklarını yala. O tiseler sana yeter desem, bu mantık mı? Wallahi yehtem bilbatini iç alemiyle uğraşıyor, iç alemiyle uğraşıyor. Ha. Rabota, murâkebe, maşallah, e, vellezi yehdemu bil bâtini, ama ve ye acizu anı zâhirî, bu hal yok, kalbe takıldı fakat, e dış taraf ihmal. Bu var ya feve mulhidun, bu dinsizdir diyor. Bu dinsizdir diyor, bu dinsizdir diyor. Tarikatı var, fakat ve ye acizu anı bir nasibi yok.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 Veya burada konuşanlar, ne, ne, ne? ne bunlar peki? Biz hopörler olmaktan başka bir şey değiliz arkadaş ya. Hopörlerden ezan okunuyor. Ezanı kim okuyor, Hoparlörler mi okuyor? Yok ya, mikrofona üfleyen bir hoca var, o okuyor. Biz burada affedersin yani en fazla bir borazanlık yapıyoruz. Ama ama bunları söyleyeceksin, söyleyeceksin. Bir defasında bir hoca efendi, Burada efendi bir konuyu tartışıyorlar eski hatmacı odasında, tesadüfen ben içeri girdim, dedi ki kim o ya dedi içeri giren efendi. Efendim nasıl işte ben affedersiniz. Ya geldi işte hoca hocaya bir şeyler söyledi ona. Efendim nasıl dedim ben affedersiniz diye. zaten buradasınız dedim. biz kimiz ya falan. Şöyle döndü ona, Ne konuşu? şu, hoca efendi Kur'an kursunda kızları yetiştiriyor ondan sonra üniversite hazırlık kurslarına gönderiyor.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 eğer yeni bir kız yurdunun rekorları, pimaçları altı ay içerisine tıkanıyorsa, lahımcı gelip pimaçları açtığı zaman iki aylık, üç aylık tül cesetleri görüyorsa hata, bu eğitim ne eğitimi ya? İnsan dinden çıksa bir kelime-i şadir getirir, dine girer arkadaş. Allah göstermesin. Ama namus gitti mi? Namus bir daha geri nasıl gelecek? Böyle çirkin bir eğitim, böyle bir programla eğitim, eğitim mi yoksa eritim mi? Öğretin mi yoksa öğütün mü? Sen karar ver. Ne diyorduk orada? Asıl mesele neydi? Ha, ondan sonra ben sustum tabi. Efendi şöyle baktığına. Bana bak dedi, sen dersin misin dedi. dersin dedi. Bana emir var dedi. Kızını üniversiteye götüren tarikattan at! çıkardı.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 Günah belki yarışa girsek, sen beni geçemezsin, ben seni geçerim. Ama kaderin cilvesi, Cenab-ı Hak bizi buraya oturttu, seni oraya oturttu. Bektaşın dediği gibi, herkes haddini bilecek arkadaş. Ne diyor burada? Tarikatın var ama fıkhın yok diyor. Zahir taraf yok. Devamlı kendi karına, kendi menfaatine yont yontabildiğin kadar mülgit. Seni gibi dinsiz seni diyor. Bu adama kız verilmez.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 Götür Allah'm desem, desem, tarikatı var ama fıkı yok. Bu adama böyle desem peki, Amin der mi duama? Demez. Amin demeyeceğim duaya. Niye peki yanlış şey oluyorsun? Hedef oluyorsun. Razı gelmeyeceğim peki bir duaya. Amin demiyorsun peki. E niçin peki uçuriline daha temsil ediyorsun? Aynı şeyi Efendi Baba yapıyor.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 Bunun okudu, din devrede yoksa, senin de benim şahsiyetim din değil, İslam değil, Müslümanlık değil, Allah göstermesin, başka bir şey. وَاَهْوَالِهُ <gülüyor> الْبَاطِنِيَّتُ Fıkkı bir kenara bıraktı, öbür taraftan kalbi halleri o biçim, keşifler, zuhuratlar, bilmem neler vesaire bambaşka, Yüzü de böyle ayna gibi vesaire, ayyyyy, nurundan geçilmiyor, adamın yüzüne bakılmıyor, haha, seveyim seni diyor. وَاَهْوَالُوا الْبَاطِنِيَّتُ onun tarikat var ya وَاَا evet جَاتُهُ وَاَهْوَالُوا الْبَاطِنِيَّتُ اِسْتِدْرَا جَاتُهُ Onun bütün batini halleri var ya istidraçtan öteye geçmez diyor. Bu adam göz boyacılık yapıyor. Bu adam zâti züngurluk yapıyor, okus pokus yapıyor. Bunda hal mal aramayın diyeyim Rabbani. Geç ne sarıya ya! Sarık 10 metre.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 <Gülüşmeler> ve ahval-ı peki istidracatu o tarikat halleri var ya istidrasataya geçmez. Göz bunu kişi diyor sultan. Ve alametü sıhhatiha hal-i insanın var ya kalbi hallerinin iç aleminin güzelliğinin simgesi ve sembolü iç aleminin doğruluğunun ve düzgünlüğünün cetveli pergeli gönyesi nedir bilir misiniz? Tahallü'z-zahir bir ahkami şer'iyyati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 bu işte efendim, müşt olan zatın diyor, sünnetlerden bir tanesinde eksikliği olsa, diyelim 9999 tane sünneti var, bir sünneti yapmıyor adam. Diyor ki bunda eğer tecelli varsa o tecelliler hiçbir şey Yuma Rabbani. Ya tas tamam olacak diyor. Tas tamam olacak. Tecelli devam ettiği müddetçe salik hala yolda diyor Yuma Yani ateşin Ateşe bir milim yaklaşsan, bir milim yaklaşsan hâlâ ateşle aranda mesafe var. Halbuki durulacak gibi değil yani müthiş bir var. İmam Rabban diyor ki, ateşin içerisine atlayıp ateşten bir köz kor oluncaya kadar devam diyor. Ateşle milim kalmayacak. Ya bu milimler niye kalıyor diyor. Ekrem, ve Sellem'in diyor, sünnetinde eksiklik var diyor. Hala, hala tecelli basamaklarında kalan insanların zoratlarına nakşibendi tarikatında olan büyükler itibar etmiyorlar diyor. Bakın şimdi yani suizandan Allah hepimizin muhafaza eylesin. Bazı insanlar çok etkisinde kaldı tarikat halleri oluyor, zuhurat halleri oluyor. Şimdi gidiyoruz tabii efendi anlatıyoruz. Neticede efendiye mübarek olsun diyor. O kadar. Halbuki sen hu hu hu hu, ne kadar da yani etkisinde kalmıştın? Çok muazzam bir müjde bekliyorsun, Böyle sırtını sıvazım mübarek olsun diyor, derslerime devam et diyor. Bu birçok manaya gelir bu, ama bir de bu manaya gelir. He, sana tarikatın mübarek olsun, hallerin mübarek olsun ama senin tecellilerin, seni keşiflerin o kadar da kale alınacak insanların. Niye? İlmi yok ilmin! ilmi yok ilmin! ilmin yok ilmin! İslamiyetin ilk emri üzkür değil, Allah'ı zikredin değil, İslamiyetin ilk emri namaz kıl değil, İslamiyetin ilk emri oruç bilmem ne, cübbe, sarı, şalva, çarşaf değil, İslam'ın ilk emri oku, oku, oku, oku, Mevla beyninle meşgul ol diyor, ben bunu benimle meşgul gibi anlıyorum affedersiniz. E ne olacak ondan sonra? Kendi kendime gelin güvey olacağım ben, kendi kendime not vereceğim ben, Yo. Allah eksiklerden bizleri muhafaza eylesin. Ve ve istikameti subhanahu Bakın istikamet doğru yol, doğru yolun göstergesi budur diye sultan. Allah doğru yolda hepimizi sabit kademe eylesin.